Radyo tiyatrosu. استاسیون شفی یزم جوزف روت چویرن کاموران شپلی Uygulayan Ergun İnce Yöneten Deniz Gökçer Efektör Yüksel Doğru Oynayanlar Anlatan Sadrettin Kılıç Adam Felmarayer Numan Pakner Balevska Ayda Yüngül Keli Felmarayer Seval Gökçe Kont Valevski, Ali Sürmeli Doktor Ertuğrul İlgin Çavuş Pekcan Türkeş Ses Tunç Günbay Hizmetçi Ayten Uncuoğlu Avusturya'da istasyon şefliği yapan Adam Felmerayer... ...1908'den beri bu görevi sürdürmekteydi. 1914 yılında yağmurlu bir Mart günü sonu... ...Adam Felmerayer'in hayatını temelinden değiştirecek olan... ...o kaçınılmaz felaket meydana geldi. İstasyona yanaşmakta olan ekspres... ...istasyona girmeden iki dakika önce... ...yanlış açılmış bir makas yüzünden... ...orada bulunan bir marşanize bindirmişti. Felaket işte o anda koptu. ...yaldırılmasına yardım edilebiliriz. Allah kahretsin. Olay nasıl olmuş Bay Fenerayet? Tam bilemiyorum ama... ...anladığıma göre yanlış açılan makas izindir. İlk kez böyle bir olayla karşılaşıyorum. Bu kadar yaralıyı bir arada görmemiştim. Ölen var mı acaba? Ölen mi? Buradan kaç kişinin sağ çıkabileceğini sanıyorsunuz? Biz ancak ateşi ve makinesin cesedini bulabiliriz. Ama daha çok ölen vardır. Şuraya baksanıza. Koca vagonlardan geriye yalnız burada yönü kalmış. Daha kötüsü olamaz herhalde. Allah'ım. Allah'ım ne korkunç bir şey bu. Efendim. Efendim açıklatı yaralıların kaldırılma işi bitti. Hepsini arabalara yükledik. Görünürde başka yaralı kalmadı ama enkaz altından çıkabilir. Bu yaralıları ne yapacağız efendim? Ne bekliyorsunuz? Çabuk hastaneye götürün onları. Birkaç kişi de onlarla gitsin. Bir kaldırmaya çalışsınlar. Hata yapmamalıyız. Gözden kaçan kimse olmasın. Heh. Ee, bu tarafta kimse kalmadı galiba ama arka tarafta olabilir efendim Pekala pekala arka tarafa bakın öyleyse ne duruyorsunuz Peki efendim pek. Ben de gidip bizimkiler ne yapıyorlar bakayım Ne biçim felaket Kaza yerini bir kez daha tümcül etmeli Şurada duran biri var galiba Bir kadın bu Nasıl da görmemiş hiç kimse Kazanın halinden uzaklaşmış Buraya nasıl gelmiş acaba Allah'ım Ne kadar güzel bir yüzü var ...ne kadar pahalı bir kürkü olduğuna göre de... ...çok zengin bir olmalı. Ne kadar genç ve güzel. Islak, gümüş iyi Ama bu Ama bu yaşıyor. Nabza atıyor. Ee, ama... Aferin. Bir şeyim yok. Oh. İyiyim. İyiyim ben. Ayağa kalkabilirim. Dur, durun yardım edeyim size. Bir dakika. Şöyle. Evet. Yaslanın bana. Şu kürkünüzü de sırtınıza. Tamam Şimdi nasılsınız? İyiyim. Ee, Gelin, i̇yiyim, iyiyim. Gelin, bana. gelin şurada bir makasçı külüvesi var. Oraya götüreyim sizi. İçerisi sıcaktır. Üşümüş olmalısınız. Bana yaslanabilirsiniz. Çok. İşte bakın. Burayı, sen... Bakın burası sıcak ve aydınlık. Teşekkür ederim. Ben... Siz burada dinlenmenize bakın. Ben hemen bir doktor çağırayım. Hey. <Gülüyor> doktor gelen var. Demin buradaydı ama ha işte şurada. Doktor bey, doktor bey. Evet. Evet, ne var? Şurada makaslı kulübesinde bir kadın var. Bir bakar mısınız lütfen? Ha, peki bu bakalım. Kadın iyiyim diyor ama bana pek de öyle gelmedi. İşte bakın geldik. Evet, evet. Bayan, iyi misiniz? Evet, galiba. Durun bakayım şöyle. Elinizi verin bana, elinizi. Evet. Tanrı, ne harikulade bir kadın. Bütün hareketlerinden ihtişam ve zelafet akıl. Hayatımda gördüğüm en güzel kadın. Evet, tahmin ettiğim gibi. Ben iyiyim doktor. Evet, hiçbir rahatsızlığınız yok. Zararsız bir sinir sarsıntısı Biraz dinlendiğiniz zaman Hiçbir şeyiniz kalmaz Burada kalmanız iyi olur Şey evinizde yer var mı Bay Felmerayer e, Evet var tabi İyi öyleyse birkaç gün sizde kalsın İyice dinlenmesi gerek Peki doktor Ama ben e, rahatsız etmek istemem Ne rahatsızlığı efendim bu bizim için bir şeref sayılır Eh ben artık gideyim Diğer yaralılara bakmam gerekiyor Bayanı evinize götürüp dinlenmesini sağlayın lütfen. Çok teşekkür ederim. Bana çok yardım ettiniz. Yok teşekkür etmeyin. İyi olmanıza sevindim. Adım... ...Adam Fenmerayer. Benimki de Valevska. Valevska? Rus musunuz? Evet. Kontes Valevska. Kiev'denim. Viyana'dan Veran'a gidiyorum. Orada kocam bekliyor... Kocanız mı? Aa, evet tabii. Ee, size yardım edeyim de bize kadar yürüyelim. İyice bir dinlenmeniz gerekiyor. <Gülüyor> Teşekkür ederim. Gelin. Biri susuyor öbürü başlıyor Gel bakalım bana Hop gel şöyle Nesi varmış benim yavrumun Karnı açtır belki Şşş, Daha demin emzirdim ikisini de Şşş. Neyse yeniden uykuya daldı Konuğumuz ne alemde bugün biraz iyidir umarım Evet biraz daha iyi O çok güzel bir kadın değil mi Kontesmiş üstelik hı hı. Evet güzel bir kadın Bugünlerde bir tuhaflaştın adam çok garip davranmaya başladın Ne demek bu Bir şey demek değil yani ben demek istedim Yok ki... yok yo, bir şey demek istedin Söyle evet. hadi Evet demek istedim Sen de farkındasın değil mi O kadın geldi geleli davranışların iyice değişti Bana bak Ne demek istiyorsun sen Hiç Hiçbir şey Eskiden eve bu kadar sık uğramazdım. Şimdi ise günde birkaç kez gelip bir şeye ihtiyacımız olup olmadığını soruyor. Ne yani eve gelip gitmem de mi suç e, sayılıyor? Yok hayır öyle demek istemedim. Ben aslında... Aa, neyse boş ver. Kapatalım bu konuyu. Mutfağa gitmeliyim. Akşam yemeğini hazırlayacağım. Pekala ben de istasyona döneceğim zaten. Kontes Valevska nasıl bir bakayım? Yoksa çıldıracağım. Allah ne kadar da güzel uyuyor. Nefes alışı bile zor duyuluyor. Saçları ne güzel saçılmış yasta. Tıpkı, tıpkı papatya konmuş bir kelebek gibi. Siz miydiniz? Ben şey, sizi uyandırmak istememiştim. Özür dilerim izninizle. Yok yo, gitmeyin. Beni siz uyandırmadınız. Otursanız da Lütfen oturun hadi. Peki. Size bana karşı bu kadar iyi davrandığınız için teşekkür etmek istiyorum. Yok canım, teşekkür edemez. Hepiniz çok iyi insanlarsınız. Sizleri hiç unutmayacağım. Bir haftadır buradayım ama inanın evim kadar rahat ettim. Yarın gideceğim artık. Sizleri özleyeceğim gerçekten. Yarın gidecek misiniz? Ama daha tam olarak iyileşmediniz ki. Gitmem gerek artık. Kendimi daha iyi hissediyorum. Şey, tabii nasıl isterseniz. Meran'a mı gideceksiniz? Evet Peki bilet işini ben hallederim Teşekkür ederim Beni mazur görün çok işim var da İstasyona dönmeyin Tabi nasıl isterseniz Ben de yavaş yavaş hazırlanmaya başlayayım Ve ertesi gün gitti Kontes Valevska Felmerayer'in yatak odasında Silinmez bir telatin Ve bilinmedik bir levanta kokusu bırakarak Bu tuhaf koku Felmerayer'in evinde, zihninde Hatta denilebilir ki kalbinde Kazanın etkisinden daha uzun bir zaman Devam etti Kazanın nedenlerini ortaya çıkarmak için Yapılan araştırmalar sırasında Ve sonraki haftalarda Felmerayer Yabancı kadını aklından çıkaramadı Gizliden gizliye her posta geldikçe Valevska'dan bir haber bekliyordu. Nitekim günün birinde İtalya'dan koyu mavi bir mektup geldi. Bunlar da ne adam? Bak kontes Valevska'dan geliyor bütün bunlar. Şu mektup da bize teşekkür için Ah, Ya bu meyve dolu sepet? Aa, bunları ikizlere yollamışlar. Bak bu sarı gül buketini de sana yollamışlar. Valevska'nın kocasının minnet duygularıyla. Çok nazik insanlarmış doğrusu. Bizi unutmamışlar. Aradan o kadar zaman geçmişti halbuki Ben de bize bir teşekkür mektubu bile yollamadılar diye hayıflanıyordum ya Baksana unutmamışlar işte ah, Mektupta ne yazıyor okusana Peki ee, Nereden yollamışlar? Ee, İtalya'dan evet evet İtalya'dan bak ne yazıyorlar Sevgili bay ve bayan Felmarayer Sizlere teşekkür etmek için vakit buluncaya kadar epey bir zaman geçti Zira Meran'a geldikten sonra sarsıntım daha uzun bir süre devam etti İyileşmem gerekiyordu bunun için sizden özür dilerim Kocam da size minnettar ve teşekkür ediyor Sevimli ikizlere meyve dolu bir sepet Ve bayan Fermarayere'de bir buket sarı gül yolluyoruz Kocam ve ben sizlere tekrar teşekkür ediyoruz Ve iyi dileklerimizi yolluyoruz Sevgilerimizle Anya Balevska Demek ön adı Anya'ymış <gülüyor> Çok güzel bir mektup Evet Ne güzel bir adı var. Şu mektubu yazan onun elleri miydi? Allah, ilk defa kaza yerinde kürkün üstünde hareketsiz dururken görmüştüm onu. Pırıl pırıl gümüş eller. Onları o zaman öpmeliydim. Evet o zaman öpmeliydim. Adresleri var mı? Biz de onlara yazardık. Hayır yok. Devamlı seyahateler nasıl adres yollasınlar ki? Belki yine yazarlar. Kahramanımız Felmer Ayer, Kontes'in mektubunu uzun süre sakladı. Mektubu satır satır ezberlemişti artık. O iki kelime zihnini sürekli meşgul ediyordu. Anya Valevska, Anya Valevska. Derken genel seferberlik ilan edildi. Zira bütün dünyayı etkileyecek bir savaş başlamıştı. Alıyorlar askeri Evet 21. avcı taburu ihtiyatında yedek subay olarak Adam adam Neden seni de alıyorlar Burada zaten önemli bir görevdeydin Cephe gerisinde kalabilirdin Hayır bu memleket sorunu Cephe gerisinde kalmak bana yakışmaz Adam seninle gurur duyuyorum Hayır ağlama. Ardından ağlamanı istemiyorum tamam mı Peki Ama şunu unutma ki seni çok seviyorum bu savaştan nefret ediyorum. Benim gibi daha bir sürü kadın kocasını cepheye yollayıp... ...burada çocukları ile yalnız kalacak. Tanrı bizleri korusun. Evet dualarınıza bol bol ihtiyacım olacak. Dilerim hayırlısıyla biter bu savaş. Artık gitme zamanı geldi karıcığım Hadi hakkını helal et adam, Ne adam. ağlamayacağına söz vermiştin Bize sık sık mektup yaz adam Tamam, tamam yazarım İkizlere iyi bak Sizleri çok ödeyeceğim Gözün arkada kalmasın Sen salim dönmeni istiyoruz Hemen ölecek göz var mı bende Kalkıyor Hadi karıcığım Güle güle adam Gider gitmez yazarım size. Merakta kalmayın. İşte böylece hiçbir zaman uzun süreli olarak ayrılmadığı bu küçük istasyondan kopmuştu sonunda Felmerayer. Kıtasına yerleşti. Cepheye gidip savaştı. Yiğit bir askerdi Felmerayer. Takdir gördü ve kısa zamanda üsteymenliğe yükseldi. Cepheden eve herkes gibi samimi mektuplar yolladı Sahra postasıyla. Bu arada Kontes Valevska'yı bir an olsun aklından atamıyordu. <gülüyor> hey adam yordun beni. Şu savaşla bir iki dakika ara ver de konuşalım seninle. He? Nasıl istersen. Valevska'dan mı söz edeceğiz? Onun hakkında konuşmak hoşuna gidiyor değil mi? <gülüyor> evet ama olmasaydı bu öykü de olmazdı değil mi? Daha doğrusu bir tadı olmazdı. Sen fazlasıyla bağlandın o kadına ama. Karımı haksızlık etmiyor musun? Bu iş bu kadar basit değil. Belki karıma haksızlık sayılabilir ama... ...sırrını çözemediğim bir duygu... ...beni Valevska'yı düşünmeye zorluyor. Onu düşünmekten zevk duyuyorum. Beynim onun varlığıyla bütünleşmiş sanki. Hayali gözlerimin önünden gitmiyor. İnan ki bu çok saf, çok temiz bir duygu. Biliyorum, biliyorum. Her insan hayatında bir kere gerçek aşkı tadacaktır mutlaka... Ama kimi bunu evlenmeden önce tadar ve aşık olduğu insanla hayatını birleştirir, kimi de senin gibi evlendikten sonra tadacaktır. Ama ben karımla da severek evlendim. Bu bir aşk izdivacı biliyor yo, Yok yok o aşk izdivacı değildi. Öyle gibi görünüyordu ama bu daha çok mantık beraberliğiydi. Mevki sahibi bir aileden gelmesi ve güzel olması onunla evlenmen için yetti. Ama onu gerçekten sevmiştim. Onu sevmiştin ama bu bir aşk değildi. Aşkı daha tanımadığın için bilemezsin. Oysa aşk aslında imkansızlıklardan doğar. Zorluklarla doludur. Şimdi ise sen bir hayale aşıksın. Bir imkansıza tutuldun. Sana zevk veren de bu. Kolay şeyler insana zevk vermez çünkü. Tadacağın bir zaferden yoksunsun. Ama Valevska'yı elde etmek sana korkunç bir haz verecek. Çünkü imkansızla savaşıyorsun. Haklısın. Belki de monoton geçen hayatıma bir renk katmak istemişimdir... ...ne dersin ya? <gülüyor> Bir değişikliğe ihtiyacım vardı belki... ...orasını bilemem ama gerçekten senin için... ...büyük değişiklik olacak... ...onun izini nasıl buldun? <gülüyor> Bunun için çok uğraştım... ...önce onun konuştuğu dili öğrendim... ...Rusça öğrendin yani... ...ilahi korkunç bir adamsın <gülüyor> adam... ...görüyorsun ya aşk insana neler yaptırıyor... <gülüyor> ...neyse... ...çok zor oldu aslında... Teftiş ve hücumlardan arda kalan zamanlarda elime geçen kitaplardan büyük bir ihtirasla öğrenmeye çalıştım. Biliyor musun bu işe öylesine kaptırmıştım ki kendimi. Sanki hayallerimde onunla konuşuyordum. Onunla sohbet ediyordum. Gittikçe ilerletiyordum dil öğrenmeyi. Esir Ruslarla görüşüyor, onların kullandığı en ufak aksanları dikkatle dinliyordum. Bir süre sonra da bu dili iyice konuşmaya başlamıştım. Bu gerçekten büyük fedakarlık. Sırf o bu dili konuşuyor diye Rusça öğrendin ha? Yok hayır bir gün onunla karşılaşacağımı biliyordum. Sonra ne oldu peki? Rusça bildiğim için çok geçmeden beni işgal orduları haline gelen alaylardan birine verdiler. İlk önce tercüman olarak Tümen'in daha sonra da istihbarat bürosunun emrine geçtim. Ve en sonunda da Balevska'nın Rusya'da yaşadığı yere Kiev'e gelmeyi başardım. Ama o kadının artık sana düşman olan bir memlekete mensubu olduğunu unutuyorsun. Seni de bir düşman gibi görebilir. Ne olursa olsun. Bu durum onun için beslediğim o muhteşem duyguları zerre kadar etkilemiyor. Hatta artırıyor denebilir. <gülüyor> Gerçekten inanılmaz bir adamsın Filmerayer. Neyse, sen artık savaşına dön. Seni alı koymayayım. Savaş devam ediyor çünkü hem de olanca gücüyle. Bundan sonra ne yapacaksın bakalım? İstediğiniz belgeleri getirdim efendim. Bunlar bu yörenin haritasını gösteriyor. En ince ayrıntısına kadar yerleri belli. E, ayrıca da isimleri de var. Güzel pekala. Masanın üstüne bırak. Tamam efendim. Başka bir emriniz var mı? Hayır. Sağ ol çavuş gidebilirsin. Fazla uzaklaşma. Belki çağırırım tekrar. Bu arada atları da arabaya koysunlar. Dolaşmaya çıkabilir. Başüstüne efendim. Evet. Bir bakalım şunlara... Sana iyice yaklaştım, Valevska. Seni bulacağım inan. Buralardasın biliyorum. Buralardasın. Seni görmeyi öyle çok istiyorum ki. Solovienski. Evet. Adı buydu malikanenin. Bunu öğrenmek işte zor olmadı. Bakalım bu haritada bulabilecek miyim orayı? Evet. Solovki deniyordu. Solovki, Solovki. Bu haritada ne kadar karışık böyle. İsimler bile zor okunuyor. Evet biz şu anda şuradayız. Zannedersem o malikane de şuralarda bir yerde. İşte burada. Evet. Kiev'in yaklaşık üç kilometre güneyinde. Buldum onu buldum. Ama... ...acaba Valevska orada mı? ...öyle ya... ...düşman ordularının ilerlemesi karşısında... ...daha emin yerlere gitmiş olabilir. Allah ...eğer evindeyse... ...acaba kocası yanında mı? Ne olursa olsun... ...gidip mutlaka göreceğim onu. Bu belki Tanrı'nın bana verdiği bir lütuftur. Valevska... ...Valevska... ...beni görünce ne kadar şaşıracak kim bilir. Çavuş... Çavuş! Buyurun efendim. Arabayı hazırlattın mı? E, evet efendim. Atları koşturdum. E, Hazır bekliyor. Pekala. Hemen getirin buraya. Birkaç kilometre ötede bir yere gideceğim. Birkaç da asker hazırlansın. Çabuk olun. baş efendim. Valevska. Valevska. Beni anlayacak mı acaba? <gülüyor> ne kadar şaşıracak kim bilir. Şimdiden halini görür gibi oluyorum. <gülüyor> Allah. Ne olur her şey yolunda gitsin. Onu görebileyim ne olur. Ama... ...burada herkes çoktan taşınıp gitti. Belki o da gitmiştir. Neyse. Şu üstüme başıma bir çeki düzen vereyim. Tıraşım nasıl he? ha? Fena değil. Bu üniformada ne kadar güzel yakıştı bana. <gülüyor> Baleska imkansız hemen tanıyamaz beni. Araba da geldi artık. Hadi bakalım adam. Göster kendini. Tamam efendim. Araba hazır. Peki. Gidelim. Askerler de hazır efendim. Ee, ne zaman döneceksiniz? Öğlene döneriz sanırım. Ben yokken burası sana vanet çavuş. İdare senin. Baş üstüne efendim. Hadi asker sür artık gidelim. Kavşaktan sola döneceksin. Ana yolu takip et. ...beni burada bekleyin Çok güzel bir ev Hep Bahçeleri de harika Şu çiçeklere bak yarabbim Sanki savaştan hiç haberleri yokmuş gibi Allah'ım İnşallah evdedir Buyurun efendim ne istemiştiniz? Aa, şey ben Kontes Valevska ile görüşmek istiyordum Acaba evdeler mi? Evet efendim evdeler. Gidip kendisine haber vereyim. Buyurun içeri. Teşekkür ederim. Siz burada bekleyin. Ben kendisine bildireyim geldiğinizi. Tanrım onu buldum. Nihayet buldum. Kalbim nasıl da çarpıyor. Ne kadar da büyük bir ev. Eşyalara bakılırsa zevk sahibi insanlar olduğu belli. Beni aramışsınız buyurun. Benim kontes Tanımadınız mı? Buyurun oturun lütfen <gülüyor> Özür dilerim bugünlerde buraya o kadar çok askeri ziyaretçi geliyor ki Hepsini aklımda tutmam imkansız <gülüyor> Adım Felmerayer Felmerayer Hatırlarsınız Avusturya'da küçük bir istasyonda şeftim Hani kaza olmuştu da bir müddet <gülüyor> da yarıda... <gülüyor> Evet evet hatırladım Hay Allah nasıl da çıkaramadım birden Tabii ya siz Fermarayar evet. Gözlerime inanamıyorum Siz ah, Siz burada <gülüyor> Darım, Gerçekten çok şaşırdım Hemen tanıyamadığım için özür dilerim Çok değişmişsiniz Sizi bu kılıkta göreceğim aklımın ucundan bile geçmezdi Üstelik Rusya'da Evet Savaş bizi tekrar karşılaştırdı <gülüyor> Sizi gördüğüme çok sevindim gerçekten ah, Çok şaşkınım Hadi anlatın neler yaptınız Gördüğünüz gibi savaştıyız işte Beni de askere çağırdılar Seferberlik ilan edildi Gittim savaştım Temelli'ye kadar yükseldim <gülüyor> Sonra görev nedeniyle de Beni buraya verdiler Ya karınız çocuklarınız Ayrıldığımdan beri onları bir daha görmedim Hiç izin alamadım Çok üzüldüm Ay, Çay istersiniz değil e, mi yo, Zahmet etmeyin oh, Ne zahmeti canım Hizmetçiye söyleyeyim de bize çay getirsin Buyurun efendim. Bize çay getirin Atatürk'e. yanında sabahki pastalardan da getir oldu mu? Peki efendim. Çok güzel bir eviniz var. Doğrusu şaşıyorum. Herkes buralardan göç etmiş ama siz hala buradasınız. Evet herkes gitti ama ben gitmedim. Buradan ayrılmak istemedim. Daha doğrusu kaçmak istemedim. Dört hizmetçi var. iki binek ve bir köpeğim Burada yaşıyoruz işte. Kimseden korkmuyorum. Evet. Kocanız nerede peki Tabii ki cephede Üç aydır ondan hiç haber alamıyorum Şimdi mektuplaşmamız imkansız tabi Çok merak ediyor musunuz Elbette En az karınızın sizi merak ettiği kadar Affedersiniz hakkınız var Sormakta çok aptallık ettim Çayı getirdim efendim Şuraya bırakıver Başka bir arzunuz var mı efendim Hayır gidebilirsin Çayları ben koyarım Buyurun Teşekkür ederim Evet İşte böyle Ben burada kaldım Herkes alıp başına gitti Hep savaşın dışında kalmak istedim Paralarımı ve mücevherlerimi gömdüm ne olur ne olmaz diye İyi yapmışsınız Savaşın insanın başına neler getireceği hiç belli olmaz Sizinle burada karşılaşmamız bile bir mucize sayılır Savaş olmasaydı sizi göremeyecek <gülüyor> Savaşa minnettar kalmış gibi konuşuyorsunuz <gülüyor> Hayır beni yanlış anladınız Ben daha çok sizi görme isteğini belirtmek istemiştim Öyle mi? Beni görmeyi çok istediniz demek Evet Bu savaş başladığından beri aklımdasınız Bir gün buralara gelip sizi görebileceğimi biliyordum Hatta sizi düşünerek Günün birinde sizinle konuşabilmek için Rusça bile öğrendim ah, Rusça biliyor musunuz? Evet beni bu nedenle bu cepheye yolladılar Biraz zor oldu ama söktürdüm en sonunda Kitaplardan esir Ruslardan filan <gülüyor> Doğrusu çok ilginç bir insansınız Felmerayer. Sizi gördüğüme hala inanamıyorum Görüştüğümüze çok sevindim inan. Ben de çok sevindim Kontes Valeska İnanın şu anda burada olduğuma ben bile inanamıyorum Gerçekten bana bir rüya gibi geliyor <gülüyor> Bunun için çok uğraşmışsınız ama Bu kadarına da pes doğrusu Evet haklısınız çok uğraştım Ama sonunda başardım işte <gülüyor> Bu sizin için çok mu önemliydi? Bilemezsiniz ee, Ben gideyim artık Çay için teşekkür ederim Gitmem gerek Biraz daha otursaydınız ee, Özür dilerim maalesef gitmem gerek e, Peki siz bilirsiniz Pek yakında yine gelirim Hoşçakalın Kontes Valevska Güle güle Bay Fermerayar Beklerim <Sessizlik> Mutluluktan uçacağım derdisi En kısa zamanda Yine gelirim. <Gülüyor> Tamam hadi gidiyoruz. Allah'ım dualarım kabul oldu. Onu gördüm. Devamlı da göreceğim artık. Ona karşı ne kadar çok sevgi beslediğini biliyor mu acaba? Hayır. Bir kanundur. Bir insanın bir kimseye karşı böyle durulmaz bir güçle sevgi gösterip de o kimsenin buna kayıtsız kalması imkan dışıdır. Benim duyduklarımı o da duymaktadır. Beni henüz sevmiyorsa bile yakında sevecektir. böyle. Felmerayer'in Kontes Valevska'ya olan aşkı onu görünce daha da alevlendi. O günden sonra sık sık Kontes'in ziyaretine gitti. İlk günlerde Kontes'in pek ilgisini çekmeyen Felmerayer, daha sonra kadının sevgisini kazanmaya başladı. Çevrelerinde büyük bir dünya savaşı hüküm sürmesine rağmen ikisi de kalplerindeki yalnızlığı birbirlerinin varlığıyla doldurmaktaydılar. Kontes artık kocasından umudunu kesmiş, Felmerayer'e sığınmıştı. Evet gerçekten çok mutluyum Kontes Çünkü dünyanın en güzel kadınıyla beraberim En güzel ve en çekici kadınıyla <gülüyor> Beni şımartıyorsun Buna hakkım ama gerçekten çok güzelsin <gülüyor> Teşekkür ederim Biliyor musun Valevska bu savaş bitecek diye korkuyorum Delirdin mi sen ne biçim söz bu <gülüyor> Aslında savaş açısından değil ben Eğer savaş biterse yani barış olursa Seni kaybedeceğimden korkuyorum Valevska sırf bu yüzden savaşın sona ermesini istemeyeceğim neredeyse. Ama bu biraz bencillik olmuyor mu? Bütün dünya bu savaş yüzünden kana alıyor. Kadınlar evlat ve kocasını yitirmenin acısıyla kıvranırken, gençcik yaşta ölenler varken senin böyle düşmen bencillik sayılmaz mı? Haklısın. Aslında ben öyle düşünerek söylemedim bunu. Beni yanlış anladın. Hem ne kadar acı olursa olsun bizim elimizden bir şey gelmez ki. Tek başımıza dünyayı değiştirebilirsek bunu dünden yapardık. Bu savaş tamamıyla bizim irademiz dışında gelişti Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Hadi söyle Elimizden bir şey gelir mi? Bu savaş bir sürü olayı da beraberinde getiriyor Bolçeviklerin çarlığa karşı gizli gizli örgütlendiklerini de biliyor musun? İstihbarat servisinde olduğum için bunu duyabildim Bu savaş ülkemi fazlasıyla etkiledi zaten Daha ne günler göreceğiz kim bilir Korkmana hiç gerek yok Valevska Benim korumam altındasın Seni hiç yalnız bırakır mıyım ben? Ben yanındayken hiçbir şeyden korkma Belki bencillik ama Mademki savaş bizi birleştirdi O halde hiç bitmesin <gülüyor> İlahi adam Korkunç bir insansın doğrusu Felmerayer kontesi kaybetme korkusuyla savaşın sona ermesini bile istemiyordu ama daha da başka bir şey oldu. İhtilal koptu. Bunu hiç beklemeyen Felmerayer, Avusturya ordularının dağıldığı, Alman ordularının Ukrayna'dan geri çekildikleri sıralarda sevdiği kadının ve kendisinin kurtuluş çarelerini aramaya başladı. Felmerayer, "Geldin nihayet. Çok korkuyorum. Neler olduğunu duydun mu? Duydun mu?" Evet. Ben de bu nedenle alel geldim. Bütün malikaneleri saldırıyorlarmış doğru mu? Evet. Buraya da gelirler mi acaba? Buraya da geleceklerdir elbet. Savaşın çehresi değişti. Bizim ordular dağılmaya başladı. Şu anda ikimiz de tehlikedeyiz. <Gülüyor> Derhal bir hal çaresi bulmamız gerekli. Önümüzde fazla da zamanımız yok. Peki ne yapacağız? En kısa zamanda buradan kaçmalıyız. Rusya dışında neresi olursa olsun hemen kaçmalıyız. Başka çaremiz yok. Ama buralar ben... Sevgilim artık burada kalamayız anlamıyor musun? Burada kalmamız ikimizin de sonu demektir. Ama ya, ya kocam dönerse? Allah artık Balevska o öldü yok artık. <gülüyor> Neler söylüyorsun? Yani artık ondan ümidini kesmelisin demek istedim. Sağ olsaydı sana haber gönderirdi herhalde. <gülüyor> Allah. Balevska... Falevsk alışmalısın artık. Savaş bu. Ve insanın başına neler geleceği de hiç belli olmaz. Dayanıklı olmalısın. Acıların üstesinden gelebilmelisin. Bu savaş yalnızca bizi etkilemedi. Senin durumunda olan binlerce insan var. Peki ne yapacağız şimdi? Nereye gideceğiz? Ben onu ayarlarım. Bitti Ama önce sen hazırlanmaya başlamalısın. Bak bahçeye gömdüğün mücevherlerini de yanına almayı unutma. Bir daha buraya dönme imkanımız olmayacak nasıl olsa. Ama... Lütfen ama... tartışmayalım Balevska Ben buradan kurtulmanın yollarını arıyorum Buradan kurtulmamız için uğraşıyorum sense hala geride kalacakları düşünüyorsun Lütfen biraz mantıklı ol Özür dilerim Her şey öyle ani oldu ki Nereye gideceğiz peki Düşünüyorum Herkes batıya doğru gidiyor ama Biz öyle yapmayacağız Batıya giden bütün yollar geriye çekilen kıtalar tarafından tıkanmış olabilir Oralarda yeni yeni savaşların başlamış olması da mümkün Biz biz güneye gideceğiz. Güneyi evet mi? güneye gideceğiz. Güneye ha? Evet. evet. Evet. Evet, böylesi daha iyi olur. Çünkü benim Kırım'da ve Kafkasya'da zengin ve nüfuzlu akrabalarım var. Bize yardım edebilirler. Bu çok iyi işte. İsabet oldu. Bu ülkeyi terk etmenin en iyi yolu denizden kaçmaktır. Bu iş için tanıdıkların yardımı gerekebilir. Evet, evet. Deniz yoluyla kaçmak en ideal. Haklısın sevgilim. Ama ama oraya kadar nasıl gideceğiz? Ya yolda başımıza bir şey gelirse? Kötü bir şey olmasından korkuyorum Başımız derde girmesin Hiç, Bir şey olmaz korkma bana güven Ben her şeyi ayarlarım Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Güney'e nasıl gideceğiz? Evet ee, kaçarken yanımıza bir kamyon asker alacağım Ordu zaten dağıldı Hepsine belli bir ücret veririz Yol boyunca bize refakat ederler Tiflis'e gideriz önce Sonra onları serbest bırakırız Oraya gitmemiz dört günü alır sanırım Oradan da Bakü'ye geçeriz Kırıma vardığımızda da denizden kaçmanın bir yolunu buluruz nasıl olsa. Şimdi, şimdi hemen hazırlanmaya başlamalısın. Yarın sabah erkenden yola çıkmalıyız. Peki, peki hazırlanırım. Bu gece mücevherleri de çıkarırım gömdüğüm yerden. Tamam, pekala. Ben şimdilik gidiyorum. Hoşça kal. <Gülüyor> Böylece Felmerayer ve Kontes Valevska Rusya'dan kaçmak için yola çıktılar. Günlerce süren yolculuktan sonra Kırım'a gelip... ...Rusya'yı deniz yoluyla terk etmek isteyen sekiz kişiyle birleşerek bir gemi kiraladılar. <gülüyor> <gülüyor> kurtulduk Valevska, kurtulduk artık. Evet, hiç de zor olmadı değil mi? Buradaki akrabalarımın yardımına bile gerek kalmadı... Yalnız buraya gelirken yaptığımız o yolculuk yordu beni biraz Günlerdir yoldayız Canım çıkacak neredeyse Valevska gideceğimiz yere varınca Bol bol dinlenmeye vaktimiz olacak nasıl olsa Bütün bunların yorgunluğunu çıkarırız göreceksin <gülüyor> Buna gerçekten ihtiyacım olacak Ama asıl uzun yolculuk bundan sonra biliyorsun Ta Monte Carlo'ya gideceğiz az yol değil İyi ki savaştan önce akıl edip de Oradan küçük bir villa almışız Kocam akıllı insandır doğrusu İstanbul'a ne zaman varız Felmaray'a? Bilemiyorum ama birkaç gün sürer herhalde. Daha önce hiç İstanbul'a gitmiş miydin Baleska? Evet ama Avrupa'dan trenle gitmiştim. Çok güzel bir şehir orası. Çok hoşuma gitmişti. Hele o boğazdaki güzellik hiçbir yerde yoktur inan. Doğrusu Türkler zevklerine ve eğlencelerine çok düşkün insanlar. İstanbul gibi güzel bir şehre sahip oldukları için de şanslılar. Ne dersin Felmaray'a? Birkaç gün kalalım mı orada? Bakalım, önce oraya gidelim de. Türkler de savaşta biliyorsun. Orada nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ama gemilerin İstanbul'dan İtalya ve Fransa'ya hala düzenli seferleri varmış. Savaşın olmadığı yerlere gitmeliyiz. Bu savaş iyice bozdu sinirlerimizi. Haklısın. Ama daha düne kadar bu savaşa minnettardın. Bitmesini bile istemiyordun değil mi? Senin içindi Vallevska. Seni düşündüğüm de. ...savaş biterse senden ayrılacağım korkusu vardı... ...ama şimdi beraberiz bak... ...savaştan kaçıyoruz... ...aslında savaştan değil ihtilalden kaçıyoruz biz... ...neyse canım aynı kapıya çıkar ikisi de... ...düşünsene... ...Rusya'dan kaçmamız aslında hiç de kolay olmayabilirdi... İhtilaciler her an kesebilirlerdi önümüz... ...ama kimseye rastlamadık... ...haklısın bütün zenginlerin ve toprak sahiplerinin... ...mallarına el koyuyorlardı zaten... ...ülkeyi terk etmeleri de onların işine yarıyordu... ...Allah... ...buralardan bu kargaşalıktan iyice uzaklaşmak istiyorum... Bir an önce Monte Carlo'ya varmak için sabırsızlanıyorum. 3 hafta sonra Felmerayer, sevgilisi Valevska ile beraber Monte Carlo'ya vardı. Artık kendinin mutluluğunun ve hayatının zirvesine ulaşmış sayıyordu. Dünyanın en güzel kadınını seviyordu. Bu yabancı memleket ikisinin de vatanı olmuştu artık. Dünyada olup biten bütün şeyler ikisini de hiç ilgilendirmiyordu. Geleceği düşündükleri de yoktu. Zira yanlarında getirdikleri servet, onlara yıllar yılı çalışmadan yaşayabilecekleri bir hayat sağlıyordu. Mutluydular, mutlulukları hiç bozulmayacak gibiydi. Hmm, öyle mutluyum ki Felmerayer. Burası huzurlu ve güzel bir memleket değil mi? Evet sevgilim, haklısın. Mutlu olmana öyle seviniyorum ki... ...seni mutlu edemeyeceğimden korkuyordum. Mutluyum. Hem de çok mutluyum. Seni seviyorum. Sen olmasaydın ben şimdi kim bilir ne haldeydim. Kuş ver şimdi bunları. Artık ikimiz için de yepyeni bir hayat bu. İkimiz baş başayız ve hep öyle olacağız. Başka bir şey düşünme artık. Haklısın. Şey... ...Pelmer Ayer, Evet sevgilim. Ben... Ben seni kaybetmek istemiyorum. Yani hep benim olmanı istiyorum. Seninim ya sevgilim. Artık hep seninle. Ama... Karından ayrılmanı istiyorum. Oradaki görevinden de. O zaman tamamen benim olduğuna inanacağım. Ama... Ne olur. Beni sevmiyorsun işte gördün mü? Seviyorum. Pekala. istediğini yapacağım. Viyana'daki Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir yeğenim var. İyi bir mevkide. Ona yazarım. Becerikli bir avukat bulup boşanma işini halletsin. Eski hüviyetimden de tamamen vazgeçtiğimi bildireceğim. Tamam mı? Ben merayar teşekkür ederim. Seni çok çok çok çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Senin için her şeyi yaparım biliyorsun. Sana bir şey daha söyleyebilir miyim? Söyle bakalım. Şey... Yo ya ya hayır. Bunu daha sonra söyleyeceğim. Önce sen şu boşanma işini halletti. <gülüyor> Peki, nasıl istersen yapacağım. Valeska Valevska neredesin? Ne var Felmer Ayer ne oldu? Bak bektup geldi. Ya ne yazıyor? Ne diyor biliyor musun? Garip bir tesadüf olarak benim adım iki seneden beri kayıp listesine geçirilmiş. Benden hiç ses seda çıkmadığı için de karım ve yakın akrabalarım artık beni öldü biliyorlarmış. Karım da ikizlerle beraber birinde ailesinin yanında oturuyormuş. Heinrich, pasaport konusunda bir sorunla karşılaşılmadığı takdirde... ...susmaya devam etmenin daha iyi olacağına kanaat getirmiş. Ona hemen mektup yazıp teşekkürlerimi bildireceğim. Artık rahatladın mı? Evet, rahatladım. Artık benimle kalacağın için çok seviniyorum. Hani bana bir şey daha söyleyecektin? Evet. Ee, şey... Ben bir çocuk doğurmak istiyorum Felmer Ayer. Çocuk mu? Bunu ben de isterim. Ama... Bu şimdi, yani acaba zaman... Ne olur, mi? ne olur evet de. Çok istiyorum. Peki, peki. Madem ki çok istiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Fenmer Ayer, bu bizim çocuğumuz olacak. Beraberliğimizin bir simgesi. Onu çok seveceğim. Ben de çok seveceğim bir tanem. Artık hep burada yaşarız. Bu villa bizim yuvamız olacak. Bize sonsuza kadar yetecek paramız da var. Çalışmana bile gerek kalmayacak. İyi ki kocamla bu evi almışız. Kocanı özlüyor musun Valevska? Ondan umudumu kestim artık Belki de ölmüştür Kabul etmeliyim Çok kişi de senin durumunda Valevska Bu savaş yüzünden bir sürü insan sevdiklerini kaybetti Çok kişi acı çekti Ama bizi birbirimize yaklaştıran da savaş oldu Evet hayat böyledir işte Sen Ne dersin? Gidip bir güzel kumar oynayalım mı? Monte Carlo'ya gelip de kumar oynamamak ayıp olur. Peki gidelim öyleyse. Ama biz sürekli kaybedelim oldu mu? Ha, neden? Aşkta kazanırız da onda. <gülüyor> <gülüyor> Evet, Fenmerayer ve Kontes Valevska mutlu bir çift olarak hayatlarını sürdürüyorlardı. Geziyorlar, kumar oynuyorlar, eğleniyorlardı. Bu arada Valevska hamile kalmıştı. Mutlulukları devam ediyordu. Ta ki bir yabancının gelip onları ziyaret etmesine kadar. Çok özür dilerim, beklettim. Buyurun ne istemiştiniz? Adım Kirsa Shivile efendim. Kafkasyalıyım. Kocanız Kont Valéfskiden haber getirdi. <Gülüyor> Aman Allah'ım. Kocam mı? Evet efendim. Kocanızdan. Ben birden çok şaşırdım. Kusura bakmayın. Gelen kimmiş Valéfsk'e? Şey bu bay. Kirsa Shivile efendim. Evet. Kocamdan haber getirmiş Ya öyle mi? E, evet devam edin lütfen ee, Şey ben e... Çekinmeyin bu bay e, Evin sadık kahyasıdır Hadi anlatın lütfen Peki efendim Ben aldığım bir görevle Belgrad'a gitmekteyim Ancak Monte Carlo'ya uğrayıp Size haber vermemi söylediler Peki burada olduğumu nerede? Ah, Herhalde tahmin etmiştir Kocanız Kont Valevski büyük bir şans eseri savaşta düşlüğü tehlike eden daha sonra da bolşeviklerden kaçıp kurtuldu efendim. Uzun araştırmalardan sonra buradaki villanıza geldiğinizi öğrenmiş. Kendisi şu anda Monte Carlo yolunda. Aşağı yukarı iki hafta sonra burada olur. Ya. Demek buraya geliyor. Evet efendim. Eğer izin verirseniz gitmek istiyorum. Yoluma devam edeceğim. Biraz kalıp dinlenseydiniz. Sağ olun efendim ama gitmem gerek. O kadar çok işim var ki. İzninizle Peki nasıl isterseniz Çok teşekkür ederim Onu kabul edemezsin Kaçmalıyız Ona bütün gerçeği anlatacağım bekleyelim Balevskay Benden bir çocuğun olacak Berbat bir durumdayız Gelinceye kadar bekleyelim onu bilirim her şeyi anlayacaktır Dilerim öyle olur Bir gün bizi bulabileceğini hiç düşünmemiştim Tekrar ona dönmeyeceksin Değil mi Fermer <Gülüşmeler> dedim ya Ona bütün her şeyi anlatacağım Bizi anlayacaktır inan Hadi sevgilim asma suratını öyle Peki peki Gelsin hele de bir bakalım Ben hala gelmedi sevgilim e, Telgrafta kaçta geliyorum demişti Akşam beşte diyordu her an gelebilir Demin memura da sormuştum İstasyona yanaşmak üzere demişti Çok heyecanlı görünüyorsun Elbette ayça. heyecanlıyım Fenmeray asma suratını Yok canım suratı sana öyle geliyor Ama anlayamadığım bir şey var Neden onu istasyonda karşılamanı istedi acaba Bilmiyorum Bak göreceksin gelir gelmez onunla konuşacağım İnan bana her şey daha da yoluna girecek seni sevdiğini biliyorsun Felmer Ayer. İşte tren geliyor Felmer Ayer, çok heyecanlıyım Hadi Gel arayalım Onu görebiliyor musun Felmer Ayer? Hayır sadece fotoğraflarından tanıyorum Ay, zaten Unutmuştum ama o bizi görür herhalde Hadi Gel şöyle ileri doğru yürüyelim <Gülüyor> ne Felmer Ayer. Ne var o, o, o, Orada Aman Allah. Im. Ne oldu Valevska? Nerede hani? Nereye bakıyorsun öyle? Ölme Bak. Bak şuraya. Orada işte. Aman Allah, ım. O mu? Tekerlekli koltuğa oturtuyorlar. Adamın iki ayağı da yok. Olamaz. Olamaz. Tanrım inanamıyorum. İki ayağı birden nasıl kesilir? Valevski. Valiyski sevgili. Merhaba sevgili. Valiyski, Valiyski, sevgilim, ne yaptılar sana? Eve gidelim Valiyska, eve gitmek istiyorum. Peki, peki gidelim sevgili. <Gülüyor> ...sana nasıl yaptılar? Nasıl kıydılar sana? Sevgilim... ...kim getirdi seni bu hale? Ağlamayı bırak sevgilim. Alıştım ben artık. Bir hücum sırasında... ...mayına basmışım, göremedim. Daha sonra gözlerimi açtığımda... ...hastanedeydim. Ayaklarımın yokluğunu fark edemedim önce. Ben baygınken ikisini de kesmişler. Yoksa ölecekmişim. Önce çok zor geldi bana ama sonra alıştım işte Benim gibi daha niceleri vardı Ayakları kolları kesilen Berbat bir şeydi Tanrım bir daha o günleri göstermişsin <gülüyor> Çok yorgunum Valevska Uykum var Beni yatırım biraz dinleneyim Sonra bol bol konuşur Sevgilim tabi tabi. Ayer Fermer Ayer Gelir misin? Evet. Fenrer yardım et de kontu yatıralım Uykuya ihtiyacı varmış. Peki. Ee, bu bizim kahyamız mı demiştin sevgili? Şey evet, evet kahyamız. Durun yardım edeyim, yatağa taşıyayım sizi. <gülüyor> tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol ayer. <gülüyor> Dur şu gazlıkları düzelteyim sevgili. Ben artık gideyim. Rahat mısın Aleviski sevgili? Rahat mısın? Evet canım. İyiyim çok iyi. Geceniz hayır olsun. <gülüyor> Aleviski. Bir tanem seni ne çok özlemişim. Ben de seni özledim bir tanem. Öylesine gözümde tüttüm ki. Sevgilim sevgilim. İyi uykular. sana bir şey olur diye gözüme uyku girmiyordu savaştayken. Acaba biricik karım şimdi ne yapıyor diye düşündüm hep. İyi ki buraya gelmeyi akıl ettin sevgilim. Geceniz hayırlı olsun. İyi geceler. Hoşça kal, valerka. Evet. Böylece hikayenin de sonu gelmiş oluyor. Valevska'nın artık sakat, yardıma muhtaç kocasından ayıramayacağını anlayan Felmerayer çekip gitti. Bir daha hiç ses seda çıkmadı ondan. Göremedik. Ta ki bir gün yolumuz Avusturya'da Felmerayer'in çalıştığı küçük istasyona düşene kadar. Stasyon Şefi adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Joseph Roth, çeviren Kamuran Şipal, uygulayan Ergun İnce, yöneten Deniz Gökçer, efektör Yüksel Doğru. Oynayanlar, anlatan Sadrettin Kılıç. Edim Felmarayer Numan Pakner Valevska Ayda Yüngül Kelly Felmarayer Seval Gökçe Kont Valevski Ali Sürmeli Doktor Ertuğrul İlgin Çavuş Pekcan Türkeş Ses Tunç Günbay Hizmetçi Ayten Uncuoğlu Radyo tiyatrosu sona erdi.